Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 15. Radyo Şenliği. Eventüel evet, merhaba. Açık Radyo Bürosu Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 15. Radyo Şenliği son günü. 9. ve son günün 9 gün 99 saat diye nitelendiriyoruz ve Şimdi taşlandırdanlardan birisiyle beraberiz Sezen Aksu'yla hoş geldin Sezen. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Çok Geleneksel, mutluyuz. Geleneksel açık evet. radyo günlerimizden birinde buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Geleneksel ama gibi. büyük sürpriz. Ay evet. yok artık ben şey oldum müdavim oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sayılırım en azından. Evet, İyi ki öyle oldunuz. Kesinlikle öyle olduğundan eminim ve yani içimiz bu bir Nisan günü bahar şakası gibi... Nisan şakası gibi ve bahar şeyle doluyor senin bahar şarkılarınla da epey gezti. Bugün bahar bugün. iyice şimdi yolda trafikte anladım bahar <gülüyor> hakikaten geldi. Yoğun muydu? E, e, coşmuş tabii herkes atmış kendini yollara. <gülüyor> evet. Haklarıdır ya Hakkımızdır A, ya. Hakkı işte o elimizde kalanları idare. Zerbat bir kış görmedik doğrusunu söylemek gerekirse ama yani kış gibi günlerde yaşamaktayız ruhen. Sıcaktan e yani... şikayet etmeyelim. <gülüyor> Sıcak evet ben sıcaktan hoşlanmadığım halde yaz olsun da ne olur güneşten beslenen insanlar grubundayım herhalde. ...gündüzü görmem lazım... ...güneşi görmem lazım... ...sıcak olsun ben yanayım tutuşayım... ...benim takmadığım yangın Naci... <gülüyor> <gülüyor> ...yangın Naci... <gülüyor> evet, Naim Dilmener tekrar aramızda onu da ben... ...söyleyeyim çünkü... ...gururla... <gülüyor> Onu bol bol sokuyor stüdyoya bizim için sunuculuk yapar mısın diyoruz o da hiç kırmıyor. Ya ben öyle güzel insanlar için çağırıyorsunuz ki yani Sezen Aksu için gel, e, gelin dediğinizde eğer ben Fizan'da isem bir şekilde Fizana gönderilmişsem... demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oradan gelirdim vallahi. Ben gelirdim. de gelirim neymişim vallahi çok e, bizim çok eğlenceli bir arkadaşlığımız var zaten. Çok çok. E, şeyden girelim ya özel yayınımza. E, MSG diyorsunuz. MSG'yi Me, an, anlatın önce. <gülüyor> ya. Dün Kesinlikle. devrim devrim yaptınız. Yani ya, gerçek, ah, konumuz e, şey çünkü bu seneki ana e, tema olarak seçtiğimiz şey de... Fikir hakları. E, ...müşterekler dediğimiz. Yani hmm. hepimize, her an hepimize ait olan ve herkesin yararlanan, daha doğrusu herkesin herkes için... ...olan şeyleri bu. Açık radyo... radyolarda böyle bir şeydir aslında... ...unutuldu ama parklar, ormanlar da... ...böyle. Ve terif hakları... ...yani sanat da böyle. Haydi böyle. böyle. Evet. Onun için bu ufak bir devrim yaptınız... ...onu anlatır mısın? Yani aslında tam olarak devrim... E, ...demem doğru olur mu bilmiyorum ama... ...13 yıldır aynı yönetim. Yani başından itibaren... ...elbette ki herkes çok uğraştı... ...her şey daha iyi olsun diyor ama... ...hani zamanın ruhu diye bir şey var... Ve kuşaklar arasındaki çatışmalar, farklılıklar bundan oluyor. Bizim zamanımızda diye cümleler e, kuran insanlar olunca <gülüyor> otomatik olarak gecikiliyor, zamanın gerisine düşülüyor. Yani yeterliliği, zekası, birikimi yani bir sürü genç e, bu bilişim çağına da bir tuşun ucunda dünyayla irtibata doğdu. Dolayısıyla e, tazelenmek, yenilenmek her konuda her zaman iyidir. Ee, o yüzden bu hareketin yanında yer aldık biz. Kesinlikle bir kere e, orası bir e, söz ve müziğin e, yaratıcıların hakkını koruyan bir e, meslek birliği. E, mesam muadili bir meslek birliği. Benim kişisel gözlemim biraz zamanın gerisinde kalan yani teknolojik yapısıyla, kurumsal kimliğiyle yani dün mesela orada bir oylama vardı... Ee, eller e, havaya kaldırılıp Sayılma üzerine birkaç kere sayıldı ee, Yani ben Şimdi kendimden biliyorum ee, Fahriye Hanım diye Allah rahmet eylesin Matematik hocam vardı Sırf gülmek için bana üç kere sınıfı saydırırdı Çünkü <gülüyor> üçünde de ben ayrı Rakam çıkarırdım Şimdi böyle geçmişten biz travmam olduğu için Ya dedim ki ya buraya e, Hani elektronik bir sistem Kurmak çok basit bir şeydi Önerildi de Par fakat para da yeterince var. Niye yapılmasın e, ki? Yani önerildi de fakat o eski alışkanlıklar. E, kopamıyoruz ya kolay kolay eski alışkanlıklarımızı. İşte elle yapalım oylama dedi. Ama işte artık bu devirde olmuyor elle oylama. Yani öyle ya da böyle herkesin kafasında soru işaretleri kalıyor. Ne gerek var bu gölgelere? Net olsun. E, yeteri kadar. Yani zaten yeni yönetimin ve Candan Hanım'ın... Candan diyeyim şimdi hanım deyince o birbirine. Candan Erçetin. Hanı, eşine, eşlerine hala bey ve hanım bir hitap edenler gibi oldum. <gülüyor> Sevgili Candan Erçetin başkanımız. Ee, yani hem kimlik olarak hem kişilik olarak hem e, prezentabil olarak birikim olarak yönetici olarak son derece donanımlı bir insan. Adaletine de e, güveniyoruz. Dahası bir kadın parmağı şimdi söylüyorum ayrımcılık gibi yani, olacak Evet pozitif ayrımcılık Bence bu bu ayrımcılıktan insana fayda gelir Zarar bence gelmez de, Bence gün de Baktım orada e, şeyde kürsüde işte, Valla sırf duruşuna falan tüylerim böyle diken diken oldu Müthiş de bir konuşma yaptı Evet daha <gülüyor> önceki bizim bu Radyo günlerine de e, Gelmişliği vardır çok da destek e, Vermiş toplamıştır evet, da e, Doğru insandır doğru kafada doğru insandır Bir kere çok edeyim. net çok cesur Ve çok kibar nezaketten asla ayrılmadan ama çatır çatır gerçekleri söyleyebilecek sağlam çok omurgası sağlam bir kadın çok iyiydi yani sonuç ne oldu şimdi yani, sonuç Candan Erçetin ekibi kazandı. kazandı eski ekip Garo mafyana başkanındaki eski ekibin devri bitti aslında Candan e, Garo mafyana gitti evet. e, yolun başında e, yani bunları e, şey, birazcık havadis olsun diye veriyorum yani, tabii, yani tabii. şey olarak değil Ee, ve dedi ki hani Garoy'u hepimiz o kadar çok severiz sayarız ki yani yılların da hukuku var aramızda. Sen bizim başkanımız olmaya devam et ama. ...yapımcıların yeri yapımcılar birliğidir. Burada eser sahipleri otursun. Haklı, çok e, haklı. Profesyonellere teslim edilsin. Herkesin işte telefonuna baktığı anda... E, ...şeyinin... E, ...o gün kaç kuruş kazandığının... E, ...görebilsin. ...bu şeffaflıkta bir yer. Bunu Biz hepimiz size şey yapalım, hizmet edelim... ...elimizden geleni yapalım. E, ama sizden de ayrı yapmayalım bu işi dedi ama... Garo abi de alışkanlıklarından dolayı büyük ihtimalle onlar da bir ekip ruhu oluşturmuşlar ve o sisteme de alışmışlar belli ki. Hepimizin zaman zaman yeni önerilere kapılarımızı kilitlediğimiz hani dışarıdan gelen bilgiye zaten dirençli bir ülkeyiz ya <gülüyor> yeni önerilere. Ay. Muhtemelen bu tür şeylerden dolayı bu teklifi kabul etmeyince benim adayım baştan beri candandı zaten. Ee, yani çünkü yöneticiliği de çok iyi becerebilecek vasıflara sahip. Eninde sonunda bize çok yani mesela ben e, dün konuştum 60 fark oy falan derken 100 küsur çok ciddi bir Öyle farkla kazandı. Önemli bu da ee, yani Haluk Tekin de burada işte programcı dostumuz e, birkaç gün önce yaptığı bu bize destek için geldiği programda da söyledi bir değişiklik yapacağız bu sefer kesin dedi. Olmuş işte isabet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Şey, değişik, zaten repertuarın yüzde sekseni de değişikliği yapan grup, gruba ait. Yüzde hmm. yirmisi diğer ekibe ait. Söz Mutlum ve müzik yani. hakkı evet, ya da yaratıcısı olarak öyle mi? %80 evet bu taraf. Ama zaten çok tuhaf değil miyim? Bu mi taraf siz? lafı da pek sevimsiz kaçıyor. Hayır mi? hayır sevimsizlikten değil. %20'nin tarafı niçin kaç yıldır iktidarda da? %80'nin tarafından kimseleri e, şey ekibe eklemlemediler ki? Lüzumsuz hayır, şimdi... soruları bırakalım. Hayır hayır. Şan... Önce bir... Niçin buradayız? <gülüyor> niçin <sonra>? buradayız evet. Aa <gülüyor> <Telef> doğru. <gülüyor> Burada... Sonra devam edeceğiz tartışmaya ama senin e, sesinden de telefon numarasını alacağız ama önce ne çalıyoruz lütfen? E, evet e, önce sadece en sevdiğim Sezen Aksuz şarkısı değil belki de popüler müziğimiz içinde gelmiş geçmiş en sevdiğim şarkılardan Benim benden bir... mi çalacaksınız? Of, of course. Doğduğumdan beri bu kadını dinliyorum. Başka bir şeyler çalalım bugün. <gülüyor> Yok bu şarkıyı sen bile dinlersin. Ciddi söylüyorum. <gülüyor> Hadi bakalım bakalım. 1945 ya. Ha dinlerim değil mi Aa, evet, dinlerim evet, evet. dinlerim ama da kalkar öyle dinlerim <gülüyor> bugün ayrıca bahar temizliği yapmışsınız onun şeyiyle için, içimiz doldu yani bahar şarkılarıyla da dolduk evet. çok güzel bahar temizliğinizi de kutlarım yani hayırlı her zaman olsun temiz hava dolan, e, dolanması iyidir. İyiydi. İnşallah da onların da tecrübelerinden, e, birikimlerinden evet, tabii, tabii, tabii. De faydalanmaya devam etmek gerekir. Buna da çok inanıyorum ben. Kimse, bir kere kucaklayıcı bir dil kurmak şart ki bu yeni ekip buna çok özen gösteriyor. Aynen öyle. Ben de öyle izledim e, e, zaten. Bu hasım hasım muhabbeti e, hakikaten artık sona erme bitmesi lazım yani. <gülüyor> Kutup diyorlar ama asıl hasım. Yani çatışmalar oluyor. Bayaoğlu'nun ortasında hasımlar arası diyor e, e, insanlar evet. Onlar vuruluyor filan evet, yani. Evet. Bu olacak iş değil yani. Öyle böyle günlere geldik. Neyse biz Açık Radyo dinleyicilerinden destek istiyoruz. 15. Radyo Şenliği devam ediyor. Bugün son gün. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. 0212 343 41 41 Ama bir de Sezen'in kendi sesinden telefon numarasını oradan söyle. Bak camda var Sezen. Evet 0 212 343 41 41 Açık Radyomuz çok kıymetli Açık Radyonun değerli destekçileri ve dinleyicileri çok kıymetli. Neden kıymetli olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok zaten o yüzden dinliyorsunuz. Sahip çıkacağız. Ee, sahip çıkmamız lazım. Başkalarından beklemeden kendi gücümüzle, kendi inisiyatifimizle, sorumluluk duygumuzla Açık Radyomuz'a sahip çıkacağız. Bekliyoruz aramalarınızı. Ve Gel uzan da tut Ellerimi sımsıcak Yıl 1945 Aysel Gürel Sözleri 16. Bestesi, Bestesi. Gel asırlardan Uzan da tut Ellerimi Sımsıcak Yoksa Bendeki çocuk. iske Lağlavi kurusun İranlıların da 1945 onlarda hep insandılar de Ik ben 1945 insanlığın gerçekten en utanılacak yıllarından biri. E, korkunç şeyler oldu o sene. Yo, bitişi aslında. Neyin bitişi? bitişi. İnsanların en korkunç şeyinin bitişi. 1945'te savaş bitti. Bir savaş bitti ama, işte ama yani o yıllar. Bitti. yani. Ama yani nasıl bitti. bitti? Evet. Atom bombasıyla bitti abi. Bu evet, Onlar evet. için e, yazılmış şarkı evet, ya. Yani. Evet. Atom bombasıyla bitti. O gün bugün abi eee Belki de bir musibet bin nasihatten iyidir. O gün bu kaçarız. Evet, inşallah. Devam edelim. Bu arada şeyi de söyleyeyim <gülüyor> ben de. 3 halihazırda 3 hattı oldu ama bir ara beş hattın, hatta 6 hattın da olduğunda gördüm telefonlar çalıyor. Sezen'in ayağı uğurlu geldi her zaman o. İnşallah Kesinlikle. öyledir. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, bir kere daha Ozan telefonu tekrarlayalım Sezen. 0 evet. 212 0 212 343 443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 Evet. Doğru muyum? Doğru. Destek, 40 40 bizim özel telefonumuz özel, kendi aramızda evet. programcılar yani ama destek hattı e, 41 40. Ezberden çevirdim abi numarayı evet. ben. Gerçekten <gülüyor> yanlış bir şey yaptım bir biz şeyi. Hayır ben ben, ben yanlış söyledim ilk söylediğimde 40 40. Abi ben senin her dediğini nasıl doğru kabul ediyorsam. <gülüyor> <gülüyor> sizden bunu söylemekten daha utanç duyuyorum ama artık Naim'in en sonda değişik çıktı yanlış söyledi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet devam edelim. Ben MSG'den mi devam edelim abi? Çünkü ben şeyi, şeyin e, bir kere bu cümle geçsin istiyorum da bu bakımdan MSG. Sonra isterseniz Sezen başka konulardan devam evet, ederiz. Nereden yani isterseniz. Bunlar çingil çingil e, topla, toplantılar için bir e, para, bir istihkak filan belirlenmişti ya MSG'den. Dün o 5 liraya indi. E, evet, 750'den ya da 500'den 5 liraya indi. 640 bir daha anlatır mısınız? Ne demek bu? E, yönetim kurulu Çok toplantılarında... E, ...huzur hakkı diye bir hak vardı. E, o her toplantıya gelişte... E, ...640 lira yan, yanlış söylüyor olabilirim. Dediğim gibi rakamlarla <gülüyor> ilişki maruzalı. E, onun... E, ...her yönetim kurulu üyesi için... ...her toplantıda 5 liraya indirilmesine karar verildi. Ve bu büyük bir infiale yol açmış diye duydum. Ya da şeye yol açmış. İtiraza yol açmış. İtiraz edenler Nasıl? oldu ama yani büyük bir infial oldu diyemeyeceğim ama itiraz edenler oldu. O el usulüyle işte beni en çok mesela o şey siz yani sayım üzerine yapılan şey dün huzursuz etti. Ama azınlıktaydı itiraz edenler. Öyle mi? Yani çok ben fazla de, değildi. Ben de asıl onu hak edenler ve şey yapanların ha, çok itiraz onların... ettiklerini duydum. Ba bağırıp çağıranlar oldu evet oldu. İşte evet evet. Tepki koyanlar oldu. Fakat şey ilginç yani çok büyük bir fark var değil mi? İki rakam arasında akıl almaz bir ee, farktan bahsediyoruz. Abi Sezen Hanım, Sezen'ciğim söylemez. Ben adım zaten yırtıcı eleştirmene çıkmış. Bu yüzden biraz daha çıkabilir söyleyeceğim. İstihkak bu kadar çok diye toplantı istihkakı. Ayda bir iki kere toplanacaklar ne yapılmaya başlanmıştı biliyor musunuz ay haftada ha, beş kere toplandı haftada beş kere daha, bu paraları almak için anne Aynen. Seçil duyuyorsa istihkak geçti burada. Hakkı Huzur dendi. Şimdi bir böyle dil problemimiz de var <gülüyor> Radyo da radyoda. Biz gençler başka bir dil <gülüyor> kullanıyoruz. <gülüyor> Benim Bilim gibi yaşlılar başkanlığına ayağım şey adaylamı koydum dün ben. Açık Radyo Gençlik Kolu Başkanı oluyorum. Yakışır insan, abi. Yakışır. <gülüyor> Valla yakışır. Yaptıklarına bakınca gerçekten evet. başka bir şey yakıştırmak <gülüyor> mümkün değil Ömer. Şeyi söyleyeceğim. Hakkı Huzur Belki yaşlı kuşaklar bilmiyordur. Ben, biz gençler anlatalım. Huzur hakkı demek yani huzur şeyi. Ama biz yaşlılar Sabal'in e, bir şarkıda bunun bu huzur hakkının ne demek olduğunu anladık. Huzur isyanda. Huzur isyanda. <gülüyor> evet. Sultan Tuğç burada konu Sultan, Huzur isyanda çok huzur, güzel. Huzur isyanda diye bir şarkısı var. Muhteşem. Ee, güzel Sultan. Oradan. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, neyse o zaman MSG Yani ee, ben ...farklı bir yola, gir. farklı mi, bir yola girdi. Düzelir mi, düzenmez mi ayrı konu. Ee, farklı bir yola girdiği kesin ama. Evet, evet. Yani... E, ...şeyi temin ki soruna bir cevap vereyim. Biz bugüne kadar neden böyle olduğu ile ilgili. Şimdi bizim işimizi yapan insanlar... ...biraz hayal ile gerçek arasında... ...bir çizgide. Yani işin... ...bu taraflarıyla çok fazla... ...haşır neşir ol, ol, olsa... ...üretimi etkilenir bundan. Yani bu başka bir profesyonel alan. Hı hı. Her alanın kendi uzmanlarının gelmesi lazım. Hani 13 senedir... ...bu işe müdahil olmadıysak... itimat ediyoruz, güveniyoruz. Ama ister istemez dediğim gibi... ...günün gerisine düşme kaçınılmaz. Yani yeni bilgiden... ...yeni öneriden, taze insanlardan taze bir iklimlerden e, hizmet almak mecburiyetindeyiz. Yani ben mesela ne yönetim kurulundayım ne herhangi bir şeye adaylığım var. Dedim ki emir ve görüşlerinize hazırım. Her türlü hmm. hizmeti yapma ama o yeterliliğim yok. Yani yönetim kurulunda ya da herhangi bir komisyonda ben kendi bildiğim kadarıyla benden istenilen her türlü hizmete hazırım. Çünkü benim dönüm benim kuşam bu tren aşağı yukarı kaçırdı. Ee, ama bundan sonra bundan sonra yani ben teliftten para kazanabilecek konusunda sıra sıra sende Ömer <gülüyor> evet ama hayalle gerçek e, bağlantısı falan muazzam önemli bu ve yani gerçekten yaptığınız iş e, göründüğünden daha önemli bence yani başlamak bu meseleyin ...dalga dalga büyüyeceği anlamına geliyor. Umarım. Önce ben de umurum. Diğer birlikler de sırada inşallah. Mesam'dır, e, Müyap'tır... E, ...diğeri Müyor birdir. Yani onlar da... da ...çalkalanma e, bitmiyor Sadece ki Sezel Sadece kitle hareketlerinden geçiyor. Şimdi mesela bu Amerika'yı... ...kasıp kavuran kitle... ...silah, gençlerin hı hı. silahla... Korkunç. ...şey yapması... ...yani... ...NRA diye bir lobi şirketinin... ...işte yani silah tacirlerinin ...hizmetindeki bir şey... Top, ...Ulusal Top Tufak, Tüfek Derneği diye... ...bütün politikacıları satın alıyor... ...ve bu kanun geçmiyor. Bir buçuk milyon... E, ...kişinin elinde yarı otomatik silahlar var... ...filan ve çocukları tarayıp öldürüyor. Ama nihayet gençler... ...inanılmaz bir şey... ...bir milyon iki yüz elli bin kişi... ...olarak sokağa döküldüler... ...şöyle mailler görüyoruz yani gelecek seçimde oy kullanıyorum bizi bekleyin değişim yolda diye bunu kastediyorum işte yani sizin yaptığınız az buz bir şey değil böyle evet. olabilir ancak böyle olabilir Böyle çoğalabilir. mesela dün benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi diyorum eski dil yeni dil yani adapt olmak zorundayız mutlaka diye şey çok normalleşmiş, sıradanlaşmış suçlayıcı, itham edici, zan altında bırakıcı dil yani Kesinlikle. geçmiş e, yönetimin e, mesela bu harekete karşı bu yeni harekete karşı genel olarak e, dünkü argümanları ...çok fazla kişisel ve duygusal şeyler... ...işte kalbim kırıldı... ...siz bize niye... ...ya şimdi kurumsal bir kimliğin içinde... Allah Allah. ...ama bu biz biz Akdenizliyiz... Yani, ...her şey illa yanlış yani anlayacağız... Şey... ...ya da bize karşı anlayacağız... Işte ...bir şeyin dünya standartına gelebilmesi için... ...gerçekten profesyonellerin... ...eline teslim edilmesi lazım... ...onun gerekli altyapılarının... ...hazırlanılması lazım... ...çünkü bir daha sefere ben de biri bana... ...dün bir kadının biri zaten epey bir çemkirdi bana... <gülüyor> ...daha ben daha lafımı söylemeden... ...çemkirdi. Yani ben de... ...soğukkanlığımı kaybedip... ...ona çemkirseydim ya, ki ben abi. de insanım... ...neticede bir de dediğim gibi yani biz... ...çocuk gibi insanlarız bir alkışla... ...dünyanın fatihi olduğumuzu zannediyoruz... ...alkışlamadıkları zaman ölecek kadar acı çekebiliyoruz... ...hayayla gerçek arasınız... ...yani bağlantılarımız şey arzıyla... ...gerçek hayatla... Dolayısıyla bu dil şimdi siz benim kalbimi kırdınız ya ne yaptık biz yani yeni önerilerde bulunduk şey ama bu hassasiyetleri dışarıda bırakabilmeyi yani kişisel duygularla şeyi profesyonelliği kurumsal bir kimlikte olması gerekenleri uygulayabilecek yeterlilikte insanlar gerekiyor. Yani beni koysalar mesela oraya başkan diye Serp şey reklam olacak laskarsın. Mendillerimle giderim, her lafa ağlarım, her lafa gülerim. <gülüyor> yani olacak hiç? Işte. Ama dönüştürücü bir durum var ve çok önemsiyorum bu yaptığınızı. Gerçekten bunun gerisini şimdi takip etmeye çalışacağız. Evet buradan işte bence çok bence buradan yükselecek. Çok gider. yararlı bir hareket olacak. Planları biliyorum. Hazırlıkları biliyorum. Ee, en temel mesele şeffaflık meselesi hızla Aynen. devreye sokulacak olan konu Çok ciddi bir hazırlık var, hakikaten müthiş bir çalışma var arkasında. Evet, yani şeffaf bir şekilde, herkese hayranlık. Yapamayız, yani gidemez. Yani Nicolas Sarkozy şimdi e, içeride yani baya ciddi bir yolsuzluk suçtu. E, koskoca Fransa Cumhurbaşkanıydı. Şarkıcı eşini acıyorum abi ben şimdi. Ben de onu. Be yani başkanken kan... baya bir keyfini sürdüydu. <gülüyor> belki Sarkozy'nin yakan... eşi. Boş Kar versin, karna... sahne daha zevkli. <gülüyor> Yani şarkı söylemek daha zevkli. Dönsün <gülüyor> geri. Kesinlikle öyle. Yani. O zaman bir şarkı daha mı? Evet. Bir de şeyi de söyleyeyim bu arada, Bibi Netanyahu, İsrail'in başbakanı da şu <gülüyor> anda e, hapse girdi, girecek yolsuzlukta, evet, evet. şeffaflığı yani. Acaba iktidarda, ol, iktidarda olmak böyle bir şey mi veriyor insana? İktidar abi? bozar. Mutlak, Bozuyor. Bozar, mutlaka bozar. Bozar. Yani. bozar. Ee, kardeşim bir gün ekonomiste bir yazı okumuştu ve bana yollamıştı. Şimdi oranlarını tam hatırlamıyorum ama eline güç para yani iktidar teslim edilince 7 milyar kafamın var dünyada. Yedi, yedi buçuk. Yani yedi, yedi buçuk neyse rakamlar konusunda <gülüyor> beni <yani gülüyor> şey yapın. Bunlar <gülüyor> üstelik büyük rakamlar. E, çok e, büyük yani. rakamlar. Yani şöyle söyleyeyim. Aradaki oran o kadar. iktidar güç ve parayla bozulmayan insan sayısı yedi milyarda yedi kişi gibi neredeyse. Of of Tam of. rakam bu değil ama yani bozamayacağı insan yok. Hepimiz birbirimize uyaralım. Naimciğim öyle ...hani kendimizi bir şey zannedip de... O zaman evrim bugüne kadar pek de bir şey yapmamış ya... ...ciddi Yok, söylüyorum. Malzam Vallahi... bir gelir dağılımı adayesi... ...bu son 200-250 yılın hikayesi... ...yani endüstri devri... ...kapitalinle beraber evet. gelmiş... ...ondan önce kabileye daha yeni... ...üç gün önce okuduk ve dinleyicilerimiz arasında... ...heyecan dalgası yattı... ...tesadüfen rastladık... ...yani Amazon ormanlarında... ...el değmemiş ormanlar denir ya... ...balta girmemiş, el değmemiş... Hı. Ya ...on milyona varan yerli yaşıyormuş... ...binlerce yıldır yeni keşfediliyor... ...çünkü onları e, insandan evet, saymadığı için... Şey ...ancak kesmek üzere... ...adamlar ve kadınlar... ...ve çoluk çocuk orada... Olağanüstü hiçbir lüksleri olamadan, olmasına imkan yok. Korkmamışlar mı? Muazzam bir şeyle yaşamışlar. Uyum halinde. Onlardan ders almak varken böyle şeyler... E, yani bizim için yani doğayı taklit etsek. <gülüyor> Bizi... e, biz de çok tamam. şahane yaşayacağız evet. da. Bizim gibileri görünce korkmamışlar mı abi? Ödleri patlamıştır bence. Ya. Ciddi söylüyor. Zaten öldürüyorlar onları. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> Açmak için, kereste hmm. falan için. Ama biz şimdi iyi şeylerden konuşalım. Ne çalacağız ve Sezenin güzel sesi. Evet Sezen Aksu açık radyoda yok. ve desteğe geldi. Eksik Şunun olmasın. Şandu numarayı bir söyleyeyim mi hemen Söyleyin arada? Şey. 0212 343 4141. Sevgili e, açık radyo izleyenleri, vefalı açık radyo izleyenleri geleneksel radyomuzu destek programındayız. E, hepimiz elimizi taşın altına koyuyoruz telefonlara lütfen. Evet ve eksik olmasın Sezen Aksu Bir başka destekle de geldi ee, Hiçbir yerde çalınmamış Ama gerçekten hiçbir yerde çalınmamış Bir şarkı da getirdi ee, Şarkıyı bileceksiniz Ama bu haliyle değil Bir dinleyin bakalım Hangi ara yaşanmışta bir jon jazz Filmeler düm düm yakıyor boğazımı acıyor ağzım Yok olur gider yok bu dünyanın burası bir acıhane Aa dedim o zaman dedim tak dedim tez oynaşmamız lazım Sinds de de de Ya yani Demo bu şarkı. <gülüyor> Ömerciğim bu şarkı ilk Nuri olarak yazıldı. Daha sonra çok şey olan diyen oldu. Yani bir tek Nuri'ler alınacak üstüne. O sırada benim aklıma beni Şahadet Şazi'ye şarkı <gülüyor> var ne var onu da Şaziyeler üstüne alındı demek gelmediği için. <gülüyor> ben gelen tepkilere göre şarkının sözlerini değiştirdim. Evet. Huh e, oldu ama iyi oldu. E, bu e işte. şarkının kime ait bu şarkı? Sezen. Sezenet ama. Evet. Demin de Gürel ve Onat'un şu da bir kere daha günaydın evet. diye analım onları. Analım. Onları hep analım. Sürekli olarak. Biz buna e, hayati önem veriyoruz yani. Veriyorum. Aslında büyük yani. bir hafıza kaybı evet. e, yaşanıyor. Buna kesinlikle karşı çıkacağız. Yani bunun üzerine kitaplar ve tarih. Tarih de denemez buna. Yaşanmış şeyleri tarihle yüzleşmenin tek yolu hatırlamaktan. Hatırlamak. Evet ama ben işte Onnotunç, Aysel Gürel ya da benzerleri işte aklıma Erol Büyükburç. Yani bu insanlar bence abi gerçekten bu sadece böyle televizyon dizilerinde söylendiği anlamda değil. Gerçekten ölmüyorlar. Ciddi söylüyorum. Belki de sonsuza kadar yaşamanın yolu mu biliyor musunuz? Şarkılar, filmler, Aslında kitaplar. Aslında yani her ölümlü için geçerlidir. Bir evet. Temel meselesi bu sonluluğa karşı bir, bir, bir, çok çare aramak. Yani üreten insanların bu konuda daha büyük şansı var. Eğer içinde evet. bulunduğu zaman aşabilecek gücü varsa ürettiği şeyin Ama hepimizin temel derdi bu yani ölü bu dünyadan silinip gitmek hayrımıza gidiyor içerden bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> ama ama size şey var. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Erol abiyi çok severdim. Hatta tapardım Erol Büyükburç. Erol abi'yi kaybettik. Bir tek gün bana ama bir tek gün bile Erol Büyükburç'u kaybetmişiz. Erol Büyükburç bu dünyada artık yaşamıyor. Hissi gelmemiştir. Çok haklısın. Ciddi çok haklısın. Evet evet. O biliyorum. kadar çok şarkısı Öyle var ki şey dinliyorum var, e? dinliyorum. Erol abi evinde ama ben bugün onunla konuşamadım. O beni aramadı filan diye düşünüyorum. Ciddi söylüyorum. Bu, bu, bu tür insanlar için, e, bu tip insanlar için bu duygu hep var. Bende evet. de var. Ben Ayşel Gürel için, Meral Oka için, Muzayi i̇şte. için, Onno için, bizim i̇şte. Yaşar Gaga için, i̇şte. yani evet. bu tür Ayşe hayata de değer anladım, kat evet. değer günaydın katmış günaydın. insanlar bir şekilde hakikaten uzakta bir yerde görüşemiyormuşuz yani tam realize edemiyor insan evet bir de ben e, izninizle bir ufak ekleme yapayım yani daha bunu bir, bir gün önce birkaç gün önce de konuşma fırsatımız oldu ama tekrarlamakta zarar yok bence e, bu yakından takip etmeye çalıştığımız yazar düşünür ve gazetecilerden Chris Hedges ile yapılmış bir söyleşi var yenilerde madem isyandan bahsettik huzur isyandadır filan dedik Tam da böyle diyor soruyorlar yani e, bizi bu ötekilerin, yoksulların, sesi çıkmayanların, ezilenlerin acılarını paylaşmak ve onları de değiştirmek için ne gerekiyor diye ya bu da sorun mu demeye getiriyor ve sanat, e, müzik ve Aynen. bundan başka bir yol olabilir mi diyor zaten. Yani isyanın Aynen. isyanın sesi aslında e, sanat, müzik ve edebiyat. gezi de şarkıdan patlama sebeplerinden birisi bu değil mi? Evet, Gezi'nin ilk, ilk üç günde kaç tane olağanüstü şarkı çıktı? Evet. Bir aşkın e, duygu veriyor insana yani e, duygu da demeyeyim düşünceyle duygu arası bir şey. Bir şeyi aşma gücünü ancak anlam arayışını sanat verebiliyor. O Çünkü gerçekten çok acayip bir gücü var. Çok her şeyden güçlü. Silahattan Başka bir araç savaştan yok. Savaştan güçlü, her şeyden güçlü. Ee, yani isyanın en estetize olmuş hali müzik yapmak, sinema ya yapmak. Ya Sezel'cim isyanda yok. şart. Çok, çok tuhaf bir şey. Gerçekten çok tuhaf bir şey. Aklında yok mu aklında yok. Sabah kalkmış oluyorum mesela. Kendimden pay biçerek söylüyorum yine. Bir şarkıyı mırıldanarak uyanıyorum. Ya belli ki gece boyu bir şekilde dönmüş kafamda bilinçaltımda. Öyle değil mi? Sabah kalkıp o şarkıyla uyanıyorum. Ya mutlu ya <gülüyor> mutsuz oluyorum ayrı. Yani bir ihtiyacına cevap <gülüyor> evet. veriyor büyük ihtimalle. Ama ihtimal. belli ki o, o şarkı o kadar etkilemiş. Yani e, isteğimiz dışında dahi etkiliyor bizi. Vallahi bizim o bile kadar... tam açıklayamayacağımız bir sihri olduğu, bir gücü olduğu kesin. Yani ben de bazen düşünüyorum falan hani kelimelerle... ...tam anlamıyla ifade edemediğimi hissediyorum... ...ama hı hı. etkisini hepimiz biliyoruz. Evet, yani demin ölümden... ...yani ölümsüzlükten bahsederken... ...tam da kısa bir söyleşi... ...şöyle bitiyor, yani biz aslında... ...konuştuğumuz şey diyor, bir... ...ruhi savaş halindeyiz... ...ölüm ölüm güçlerine karşı... ...ve tabii ölüm güçlerin başında da... ...büyük şirketler ve büyük zenginler... ...var diyor, onlar... ...ölüm güçleri, biz... ...hayatımızı korumak ve... ...sürdürebilmek için... Bu aşkın disiplinleri, sanatı, kültürü, roman yazmak, e, hikaye yazmak ve şarkı yazmak, şarkı söylemek zorundayız diyor. Dans etmek. Yani bu insanın en temel isyan biçimidir diyor. Ben de katılıyorum. Bak sen de bir roman yazmışım bile. Obsesyon. Sağ ol abi. Yani çok mutlu olduk. Onun da... İlk sayfası bana yazmış olduğu harika. şey. Teşekkür olmasın bana da çok tatlı Panom, Senden aşağı kalmayayım Ömerciğim Bak, bana da yazmış evet. bana da yazmış. İstafurlar. Biraz kıskanmadım değil ama olsun. <gülüyor> İkimizin de biraz karnı ağrıyacak dur. <gülüyor> e şeye dönersek eğer özel yayınımızın üst başlığına. Evet. Müşterekler. E Sezene de soruyorum size de soruyorum Ömer abi gerçekten bunu ben kişisel olarak çok merak ediyorum mesela. Ee, sadece Paris olması şart değil. Paris, Atina başka bir şehir. Bir kafede birbirimizi tanımayan insanlar bile kul, e, kulak misafiri olduğumuz cümlelerin ya da tartışmanın ya da söyleşin orta yerine girip lafa karışabiliyorsunuz ve bunu kimse yanlış anlamıyor. E, dönüp size isterse kısa isterse uzun cevap verebiliyor filan falan. Burada ise kafelerde, mafelerde e, yurt dışından gördüğümüz gibi olalım diye çabalıyoruz ya Mesela Starbucks'ta kulak misafiri olduğunuz bir şeye ya boş boşverin ne olacak çocukla falan diye girdiğinizde yatak odasına girmiş gibi hissediyorlar kendilerini. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Hangi müşterekler abi şimdi söyler misiniz ama niye insanlardan e, sohbet etmekten korkuyoruz ki? Yani, Valla e, ama e, bu dediğin doğru olmakla birlikte ben de şimdi bardağın dolu tarafına da. geçmek isteyeyim. Biraz klişe banal bir laf oldu ama özellikle bildiğiniz ekonomin, ekonominin sonu diye bir programımızda uzun zamandır konuştuğumuz bir şey ve bu müşterekler üzerine en çok çalışan akademisyenlerden Fikret Adaman ve Bengi Akbulut bizim programcılarımız aynı zamanda her 15 günde bir perşembeleri bildiğiniz ekonomi sonu diye harika bir program yapıyoruz beraber yani ben de onlara pişekerlik yapıyorum. Onların bize dünyanın dört bir tarafından getirdiği şey şu. Kanada'da bulunduğu üniversiteden Konko şu anda Bengi Kanada'daki bir üniversitede iş bulabildi, Burada bulamadığı için gitti. Ee, ama e, Fikret de içinde hoca, profesör. Ee, yani kooperatiflerin birlikte e, müştereklere sahip çıkanların muazzam bir gelişmesi var dünyada. Yükselişi onları tek tek anlatıyor. Ama bu Türkiye'de de sayısız var. Önce gıda kooperatifleri vardı. Şimdi mesela Soma'da, o Soma işçilerinin e, korkunç felaket, cinayet de denebilir. E, 301 Kişinin öldüğü Üzülüyor şeyde kişi. kadınlar e, kadınlar şey yapıyor. E, gıda kooperatifleri kurdular ve Şen Şakrak bize e, biraz önce seçildi de burada. Onun yaptığı mülakatlar yedi. Ve Türkiye kadınlar gülerek, oynayarak bunu yapmaya başladılar. Bu çok önemli bir gelişme. Çok yani. kıymetli. İsim de bir mahsul yoksa Hiç bu yok. işle uğraşan, ben de programlarını takip Cem Seymen'in programlarında hmm. Türkiye'deki ...tarım e, toplumu olma yolunda yeniden yapılması gerekenlerle ilgili kooperatifçilikle ilgili ısrarla e, Anadolu'nun her tarafına giderek programlar yapıyor. Kooperatifçilik meselesi gerçekten Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırabilecek en önemli damar. Tam bir yani, müşterek işte tabii, o. yani Herkes için ve kooperatiflere katılmak da böyle bedava... Ve onlar da kendi üyeleri etrafında paylaşıyor ve kar elde etmek için değil ama muhabbetleriyle ve şeyiyle toplumu bambaşka bir yere taşıyorlar. Ortaklaşa paylaştıkları şeyle. Dün de Nur Deriş eski programcılarımızdan ve kurucularımızdan biri Nur Deriş o zaman O da hamarat kadınlar ...kooperatifini kurdu... ...ekmek yapıyor. şey yapıyorlar... ...atalık buğdayları alıp... ...tabii onlar üretici değil... ...türetici diyorlar kendiler... ...çünkü bir takım kadınlar biliyor onun sırrını... ...yasak çünkü... ...şeyleri bu orijinal... ...biri gelmişken söyleyeyim... ...bizim candan her şeyinde çok güzel turşular... ...ve şeyler... ...bir kocaman ekibi var bir küçük çiftlik gibi bir yerde... Organize etmiş yani müthiş bir ekip kurmuş, şahane salçalar e, şeyler, turşular, şunlar bunlar arada şey tatlılık olsun diye anlattım. Evet huzur hissiyanda işte böyle ortaklıkta. Hayır organik gıda peşinden düşmemiz hakikaten daha yaratıcı hale getirdi insanları. Kadının gücünün ekonomiye katılması, kadın elindeydi her yer değişir. Allah'ın emri yani. Yok kesinlikle. Yani Amerika'daki gençlerin e, silaha karşı silahların yasaklanması için verdikleri artık yeter şeyinin başında 16 yaşında bir kız çocuğu var. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Onu ben böyle demokrasi adına filan seyrediyorum. Biraz da ağlıyorum. O da çok çok etkileyici. Kadın yani çok etkileyici. Şeydi biliyorsundur için... Ömer bizde de sosyal ben diye bir e, gencecik bir kızım başlattı. ve şu evet, anda çok biliyorum. büyük Hizmetlerde bulunan yani e, diyorum ya işte, taze kan bizden çok daha ileri bizim şu andan itibaren yapmamız gereken onların öngördükleri yenilik hareketlerine destek veriyor. Aynen öyle siz kendiniz için konuşun. Ben genç puşak olarak üstüme düştüm. Yani, <gülüyor> <yapıyorum. gülüyor> Ömer abi o zaman e, umutlandım Sezen'den de sizin de söylediklerinizden dolayı size ben şey umabilirim. Ee, sabah heyecanla günaydın dediğim insanlardan borç mu isteyecek diye yüzüme bakmalarından <gülüyor> yok. Ben şöyle yapıyorum, kurtulacağım nayım, gibi. Kimsin kurtulacak? Naçizane, kendi yöntemimi söylüyorum. Bazen çok sıcak davrandığım halde bana buz gibi davranan insanlar oluyor. Hiç Neden, Neden ama ya? Şimdi bunlar da var hayatın. İnsanlık <gülüyor> evet. halleri bilmiyorum ki o günün ki derdinden mi yoksa genel olarak insanlara karşı itimadını mı kaybetti. Gerekçelerini bilemezsin ama beni hiç kimse yıldıramıyor. Yani mesela ben ne şöyle bir iddiam var. Seçin Benle itimat. kavga edilemez. Yani ben sonuç odaklı bakarım meseleyi. Anlaşabiliyorsa konuşalım. Ama kavga etmek istediği zaman karşımdaki, bunu da Mithat Can'ın babasından öğrendim. <gülüyor> Eksik olmasın. Adam 27 yaşında Genç biliyordu kuşaktan, bu işi. Evet, 27 yaşındaydı Sinan. Beni insan ilişkileriyle ilgili gözümü bu kadar açan Mithat Can'ın babasıdır. Allah razı olsun kendisinden. 68'li olmalı. Evet. E... 53 doğumlu, kaçlı oluyor? E işte 68'e yetiş. Ucundan 78'e değmiş. değmiş. Evet, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Ama yani insan ilişkileriyle ilgili benim esnememi genç kızımda falan ben... Mesela annem şey dedi bana bir gün... Herkesten deliydin, herkesten akıllı oldun, nasıl oldu dedi. <gülüyor> Öyle bir çocukluk ve genç kızlık ki çıldırttım yani ben aileyi. Ondan sonra da çok erken yaşlarda esnemeye... ...işte anlamaya çalışmaya falan. Bunda e, Sinan'ın çok büyük katkısı vardır. Buradan bir teşekkür evet, edeyim. Ona da bir günaydın diyeyim. Şimdi ne çalıyoruz? Evet, bir şarkı daha çalalım. Telefonlar geliyor bu, bu arada, bu yani sizin... düzenli bir şekilde çok sevindirici arkadaşlar da yukarıdan neyici destek attığına bakanlar. Telefonlar arada bir, bir gelip buraya bakıyorlar. 0212. Sen burada mı diye sonra gene gidiyorlar yukarı. <gülüyor> 0212, 343. 41 41 İşte geldi bile telefon. Evet, eee Sezencim e, senin şarkını seçtim. Senin şarkılarını seçtim zaten. Bu da senin şarkılarından biri ama eminim senin için bir de sürpriz olacaktır. E, bu şarkıyı çok ihmal etmişsindir. Eee repertuarında hiç görmüştüğüm yoktur zaten. E, şimdi çalınca duyacaksın. Ama şunu söyleyeyim, Gelmiş Geçmiş bence en iyi şarkılarından biri. Sezen Aksu ve Alev Alev. Aman ilk albümüm ik had 343 41 41. Bak, in mijn ogen, de ene, de Evet Alev Alev yanıyor. Sevginle kalbimin her köşesi Sezen Aksu'nun ilk albümü Allah'a ısmarladıktan bir şarkıydı. O albüm boydan boya çok iyi Sezen ya. Ben bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, yani çok Alev Alev deyince benim çok eski bir arkadaşım Alev Şeref. Ee, biz o zamanlar jandarma bir sosyalistiz falan gibi <gülüyor> şarkı yani müzik olarak onlarla uğraşırken <gülüyor> ...bir gün gelip ya bir... ...çok iyi bir şarkıcı var dedi... <gülüyor> <gülüyor> ...Sezan Aksubi'yi dinle... ...kaybolan yıllar filan ...pek ilgilenememiştim... ...sonra birdenbire dinleyince... ...çok haklı olduğunu buradan... ...ona da bir günaydın diyorum şimdi... ...Türkiye'de yaşamıyor Ale ...ve tam o, o sırada da bir... ...bir röportaj verdi galiba... ...ya da bir haber... ...resmini de görmüştüm senin... ...tam o sırada Ankara Garı'nda rastladım... ...acaba gidip bir imza istese miydim yanımda? Şaka direkt. ediyorsun. Vallahi bunu ilk <gülüyor> defa açıklıyorum arkadaşlar... <gülüyor> ...rezalet mi? Anne tatlısın <gülüyor> ya Ömerciğim, güzel anıymış. <gülüyor> Aynen be, çok zaman oldu ama... ...bu arada bir şeyimiz var... ...telefonlar çalmaya devam ediyor... ...Hülya Afşar telefonda... ...telefonla bağlanmak istemiş... ...normalde biz bunu pek yapmıyoruz ama... ...bu özel e bir durum. Benim çok iyi dostumdur. Evet. Lütfen ona alın... Merhabalar Hülya Hanım. Merhaba ben. Sezen'i yakaladım orada da. <gülüyor> Hülyacığım Cem Merhaba. E, hep ben seni yakalıyorum bir kere de sen Ay, beni. Ay. <gülüyor> yok canım benim ya. Ben Açık Radyo'nun e, şey sadık ve fanacı dinleyicilerindenim şaşırdım Mustafa. sesini duyunca. Harika. Yine gerçekten geçen gün de e, destek katısını aradım destek katısından bir türlü destek olamadım. Bu sene telafi et ya. Yok bu kaç gün önce zaten. <gülüyor> aynen aynen. Edeceğim şöyle. E, nedir o? Benden bir sürü şey araba kullanırken aramıştım. Bir sürü e, bilmem ne numarası istediler yok. Onun ise işte hiçbiri aklımda yok. <gülüyor> ben de dedim ki kusura bakmayın. Yani o zaman e, affedersiniz ama asistanımın numarasını vereyim. O sizi yani ben şu anda bunların kendi cebimi çünkü ezbere bilmiyorum. Bu arada <gülüyor> bir hikayet etmiş olayım. Ee, çok güzel konuşuyorsunuz. Sadece bir kez siz uzun yiyeyim dedim o kadar. Hülya çok şekerli bir teşekkür şey yaptın. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir destek. Benim, canım benim. Ya. Öperim ben tatlı yanaklarından. Asistanınıza Kifet da hemen kesinlikle. hatırlatalım şeyi Hülya'nım e, 343-41-41 e, numaralı ezberledim. telefonu ararsa <gülüyor> ezberledim. olabilir. Hatta 343-40-40 işte bilmem ne bilmem. Ezberledim ama... <gülüyor> Tamam. Ee, çok, bu sefer öyle bir zor çok, bir çıkartmayız. Çok, e, çok sevindirici bir şey. Ben senin hassasiyetlerini tabii ki çok iyi biliyorum ama e, verdiğin destekten dolayı yakalayınca yanaklarını çekiştire çekiştire öpeceğim. Çok kıymetlisin. Sağ ol, var ol. Sen evet, de öyle. Arkadaşlara da sevgiler. Onlar da çok güzel bir radyo. Bütün günüm o radyoyu dinlemekle yani açık radyoyu dinlemekle geçiyor. Ben ayırı yiyeceğim yine inatla ulaşacağım. <gülüyor> tamam çok teşekkür ederim. Ayvalıklılara da ben çok selam söylüyoruz. Ben sana bütün irtibat numaralarını evet. vereceğim özel. Uykularından uyandırabilecek ay ayara getireceğim durumu. <gülüyor> Yaşasın işte bu. İşte bu. aybalıklara da selam. Madra ailesine hepsini çok severim. Hepsiniz. Biz tanışıyor muyuz bilmiyorum Ömer mazayla. Evet var. Çok tanışıyorum. Bir kere de televizyon şeyinize gelmiştim. Konuğunuz Aa, evet. olmuştum. Uzun Aynen, yıllar önce. Olmuşsun. Evet Aa. evet evet. evet. Küresel evet, ısınma doğru. konuşmuştuk. <gülüyor> teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, çok teşekkürler Hülya'cığım. Çok sevgiler. Seni çok seviyorum. Ben de seni, bay bay. ben de seni. <gülüyor> Hoşçakal. Bay, bay bay. bay. Evet, hem açık radyu hem sezini seven Hülya Avşar'la telef telefonda konuştuk. Mutluyuz. Devam evet. ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Ee, şarkılar... <gülüyor> <gülüyor> Şarkılardan gidelim yine. Ee, bir e, bir şarkı daha seçtim. Yine e, zamanında bu şarkıyı söylemiş olduğunu... Belki unutmuşsundur bile Sezen. Çünkü zaten demo olarak ya kaldım. Ben çoğun Şarkı, unutuyorum maalesef. Şarkıyı bileceksindir de bu versiyonu... yani ...senin de söylemiş olduğunu belki hiç hatırlamayacaksın. Belki de hatırlayacaksın emin değilim. Çünkü hiç yayınlanmadı. Ama bizim Hakan Eren, Ali Koca arşivinden... O kadar güzel bir şekilde bulup transfer ettik <gülüyor> ki. Cansız <gülüyor> çete evet. olmuş bunlara yol çete. Çeteyiz. Şarkılar <gülüyor> konusunda çeteyiz. <açık radyos> <gülüyor> <Sabotörleri>. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> İyi bana da sürpriz tabii de. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Evet Açık Radyo'da bir demo şarkı daha. Ama şarkı... çalmadan önce gene e, Sezen'in sesinden bir telefon numarası rica edeyim. Evet, evet. Çalıyor zaten durmadan çalıyor çok mutluyuz yani fevkalade yükseliyor ama. Numarayı tekrarlıyorum açık radyo dinleyicileri dostları 0212 343 41 41 açtığınız her telefon bu kıymetli radyonun devamına büyük bir katkı şimdiden teşekkür ediyoruz Evet ve karşınızda Sezen Aksu hayat bir dönme dolap gibidir Ner çıkar? Diyeyim. Ha yok bunu çalmayalım şimdi ya sırada başka bir şarkı vardı dur dur. Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben ben şeyi kodlatmıştım Sab Orkun Tunç'un remixini İhanetten e, Sabatörne. Geri kalan. Ha, geri kalan. Ha, e, yayınladınız da bu mixi yanılmıyorsam Yayınladım. olağanüstü bir remix gerçekten. Orkun Tunç yani Armageddon Türk ve ihanetten geri kalan. <gülüyor> I'm on And wish for her as a kiss. <Sessizlik> Then you'll keep a new skirt and set Ya ne olağanüstü bir beste bu. Ne kadar melodik ve sözler ne kadar güzel. Ee, seni bir daha görmek istemiyorum falan ama eğer ki gelirsen de... Evet, yani evet. eve bir şekilde girersen de burada sönme. Eğen yani gel gelsen de <gülüyor> nerede yandıysan git, git oradası. <gülüyor> evet. Sezen Aksu'yla beraberiz yani unutulmaz bir şey oldu, katkı oldu. Telefonlar durmak bilmedi gerçekten. Ne mutlu oldum ne evet, mutlu. Evet çok, çok çok mutlu oldum. aşık radyonun bu dinleyici destek yayını özel projesinde. Radyo şenliği gerçek bir şenlik halinde sayenizde. Ama bir şey daha öğrenmek istiyorum Sezen'i bulmuşken. Aksu, tabii tabii. tabii. Ee, çünkü Sezen Aksu normalde gazetecilere ya da işte dışarıda bu tür bilgileri vermez ya. E, hiç olmazsa açık radyo dinleyicileri Sezen'den bir şey duya öğrenir diye. Tabii tabii. Memnun istediğinizi ee, sorabilirsiniz. Albüm, albüm geçen sene çıktı ve hala dinlenir. Evet. Ee, Çok sattı, çok dinlendi ve hala satıyor ve dinleniyor. Evet. Biraz pop, biraz Sezen. Evet. Ama ben tahmin ediyorum ya da biliyoruz. Sezen Aksu öyle boş ya da rahat durmaz. Bir şeyler geçti, yazıyor. Hiç durmuyoruz. Ama <gülüyor> ne zaman yeni bir şarkı albümü olmasa bile bir single ya da bir şey duyabiliriz sizler. Şimdi benimkinden önce sırada olanlar var. Bu ihanetten Geri Kalan'ın düzenlemesini falan. Okay Barış çok acayip bir müzisyen ve çok iyi bir şarkıcı. Eee Onunla birlikte bir, bir, prodüksiyon Sezen e, ve Okay olmak üzere bir albüm e, çalışması yaptık. Mayıs gibi falan hmm. e, ama tam bir müzisyen albümü ve e, yani nasıl onun bir tane demosunu size çalmak isterim aslında ama hani iş, profesyonel açıdan hata mı yapmış olurum onu da bilemedim. E, ya, ama senin ya. çok hoşlanacağına eminim ya da her türlü birisi gözü alıp çalayım bir tanesi. Valla dinlersek ne güzel olur Valla, ya. Çok mükemmel olur. Evet, tam destek olur. Bizim senden. Destek, o zaman Canan Hanım neredeler benim asistanım? Canan. Çünkü biz bu arada konuşurken Okay Barış'tan eee şarkını tam adını bilmiyorum da aşağıdan alsam olmuyor, yukarıdan alsam olmuyoru. <gülüyor> <gülüyor> Canan orada değil mi? Geliyor. İyi tamam. Biz <gülüyor> daha sohbetimize işten devam ederiz telefonla. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarıldın, işten çıkarıldı. <gülüyor> <gülüyor> Evet kötü örnek oldum ben Naiimi'de şu anda. İşte ben de çok teşneymişim abi hemen, hemen kötüleştim. E ama sen böylesin şarkılar hemen duyulsun dinlensin istiyorsun. Çok normal bir şey. heyecanlı paylaşıyorsun. Benden Delisi var, Yıldızsız ve bütün bir albümü bütün bir gece aniden koymaya başladı biliyorsun. Ben şak diye düştüm bayıldım Naiimi. <gülüyor> <gülüyor> niye bekleyecekmişim ki dedi Dedim ki Yıldız ne yapıyorsun? Ay niye bekleyeyim ki ben dedi, dedi. <gülüyor> de sabrı demiyorum dedim. Ötkende o kadar işinden geldiği gibi hareket ediyor ki O da işte bütün sistem yıkıcı. Evet, evet, evet. Anarşist. Anarşist ki ne anarşist. yani. Anarşist yani. hakikaten. Yani Aynen, müthiş, müthiş zeki ve duyarlı ama Gece bir baktı ama bir geldi, iki geldi, üç geldi, beş geldi, altı geldi. Albümü çatır çatır çatır koydu. <gülüyor> ha şeyden mi gönderiyor? Whatsapp'tan mı gönderiyor tek tek? Şeyi e, Twitter'a koydu. Ha Twitter'a kendi e, koydu. Ya albüm Anladım. çıkacak herhalde. Ben ben e, bayıldıysam. E, Özdemir Plak mahvolmuştur. Yap yap yapımcısını <gülüyor> hastaneye kalkmıştır. <gülüyor> Özdemir Plak. Delirmiştir ya. Ya diyorum ben bayıldığıma göre adam yattı bir yerde Evet evet. Hastaneye kalkmış olabilir. <gülüyor> ama ne derlerse e, yani onu çok iyi hissetmişler ve kavramışlar yani hislerinde de yanılmıyor hiç bir zararda dokunmadı albüm çıktığında. İşte evet bu da gene ana konumuza dönüyor. Empati meselesine yani insanların aslında asıl ruhunu yaratan şey başkasının yardımına koşma, yardımını paylaşma, acılarına derman olabilme dürtüsünün ta en derinlerinde insanın yaratılışında olduğunu gösteren çok sayıda yeni bilimsel koca koca kitaplar yayınlandı ve araştırmalar. Aslında insan iyi olmak istiyor değil mi evet. evet. Kesinlikle. Olmak istiyor. Kesinlikle bu işte Ama iyi olmak zor bir şey. Çabalayacaksın. Kötü olmak kolay. Şirket kapitalizmi belasından kurtulabilirsek yani evet. onun yani bir avuç insanın yani dünyadaki. Evet. Bir avuç insanın oyunca 8 kişi ya. 8 kişi adlarını biliyoruz hepsini kadar, tanıyoruz ama kişi. mı abi? Ve yani evet, bütün, dünyanın, e... dünya servetinin varlığının yarısından fazlasına Korkunç sahip. 8 e. yani. kişiden bahsediyoruz. 8 adam. E, uygun gördükleri popülasyon 500 milyon kişi. Gerisinin ölmesi gerektiği kanaatindeler. İnanılır gibi değil ya. Evet. Yani bunun çok berbat çok kötü bir şey falan olduğu zaten bariz ve kesin de ama Bu 5 kişi ya da 10 kişi dışında geri kalanların bunu niye kabul ettiğini anlayamıyorum. Gerçekten e yani anlayamıyorum. Yani o sermayenin beslediği baş başa bağlı, başta aşirete bağlı derdi annem. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bir medya gibi bir şey var. Duyduk mu hiç? Ee, sermayeye bağlı, bağımlı medya ve reklam e, sektörünü <gülüyor> duydunuz mu? Yok ben hiç, <gülüyor> ben de duymadım, ben hiç alakam olmaz. Bunu, bunu tek başarı Duyduysam başarıyor. Da duydum demem. <gülüyor> başarıyor olabilirler <gülüyor> mi? Evet ol, olabiliyorlar. Bütün rakamlar öyle ama bizim bizim onu yıkmamız e, da ancak böyle. Biz gençlerin 68'lerin e, bunu e, ayağa kalkmamızda. Yani e, en çok etkilendiğimiz. Ben senden 20 yaş küçüğüm bak. Beni kendinle bir tutma. Beni <gülüyor> Beni 9 yaşında sahneye çıkarttılar. Şey rüctüm ispat etmediğim için 10 yaş büyüttüm. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu yaş zorlamaları da pop tarihinin şeylerindendir. Ya çok tarikat. Ben önce her şey yapıyordum. Yani neden acaba insan buna ihtiyaç hissediyor? Farkında bir yaşlanma kimsenin hoşuna gidecek bir şey değil. Sonradan şey dedim ya kim nasıl hissediyorsa öyle söyledi. Ona demek ki onu söyler bir şey var. Yani elli olup da kırk diyorsa buna ihtiyacı var demektir. Ben bazen mesela bu ihtiyaçta olan insanlara yan yana düşüyoruz falan, o bizden küçüktür diyorum, yardımcı oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir insanlıktır bu yani. İnsanlıktır mı ve ben fakat umutluyum bu özellikle sürekli olarak alacak karanlık kuşağı diye ifade ettiğim zorlu dönemlerden geçiyorsam ülkede hem de dünyanın pek çok yerinde, özellikle Batı dünyasında. Ama bunu yeni neslin atlatacağından eminim. Ya Ben ee, de buna çok inanıyorum. Umut orada ve işte benim en çok takip etmeye çalıştığımız şeylerden biri de Amy Goodman. Democracy Now. Demokrasi hemen şimdi Demokrasi. radyosu. Şimdi. Evet. Her e, hafta içinde her gün bir saat yayınlıyoruz onları da İngilizce. Ben de bardağın tolu ta tarafına bir dokunayım burada. Şimdi bütün bu eski sistemin dayatmacıları hala eski yöntemlerle hareket ediyorlar. Bu yeni kuşaklar Bambaşka fikirlerle ve bambaşka dinamiklerle ve, ve evet. daha hiyane buluşlarla e, geliyorlar. Dolayısıyla eskisi kadar uzamayacağını bile inanıyorum Aa, e, bu değişim aynen. sürecinin, o dönüşümün. Amy Goodman gene kadın tabii. E, müthiş bir kadın. E, ömrünü bütün hareketleri yerinde izlemek iklim olsun o oradadır. Ya da işte Doğu Timor'da korkunç zalimlikler olduğu zaman öldürülüyordu az kalsın filan kurtuldu. Hakiki bir gazeteci aynı zamanda. O açıkça kitap da yazdı yeni ve bütün tarihi değiştirecek şeyler hareketlerdir. Kitle hareketleridir. Onları biz kendi radyomuzda takip etmeye çalışıyoruz diyor ve onlar böyle tek tek gibi görünürler aslında eski hareketlerle bağlıdırlar birbirine ve geleceğe de e, geleceğe de isim verirler birbirlerini zincirleme tamamlıyor yani hareketlerin zamanı tekrar geliyor hiç evet, merak evet. buyurmayınız hı hı. E, bu arada demo şarkıyı henüz e, bulamadık hazırlayamadık mı? Hayır e, hazırlayacaklar da e, buradan şeye geçelim o zaman yine de e, telefon numaramızı Hemen bir kere daha ölüyorum. verelim. E, 0 212 343 41 41 e, geleneksel açık radyo destek günlerinde beraberiz. E, açık radyonun vefalı dinleyicilerinin, dostlarının, arkadaşlarının e, katkılarını çok önemsiyoruz ve telefonlarınızı bekliyoruz. Evet, bizim de Sezen Aksuyla e, Ömer abi, Ömer Madra ile birlikte Sezen Aksuyla programımız sürüyor. Ee, yeni projelerini konuşmakdaydık. Bir örnek verdi. Ondan bir demo e, ikramiyesi veriyor de Dinleyeceğiz. Evet, evet. Peki solo bir Sezen Aksu albümü için çok mu beklenir? Bir iki yıl mı bekleniyor? Ya çok şarkı. Yani e, sahneyi de bıraktıktan sonra üç sene oluyor bu sene. O konuda bir gelişme ee, yok mu? Dönmeyecek misiniz gerçekten? Ya hiç şu anda. E, yani bir kere az birazcık bile özlemedim diyorlar. Ama yazık bize ya. Hiç. Ya bana, Vallahi yazık. Gerçekten. Ona da yazık. yazık. 42 ya. yıl oldu bana da yazık. Bundan. <Gülüyor> sonrası benim diyorum. <gülüyor> Ama şöyle hiç çıkmam diye bir laf etmedim ben. Paşa gönül kriterleri dedim. Evet. Paşa gönlüm isterse çıkacağım <gülüyor> hiç demezse çıkmayacağım. Ya Mükemmel. İsyandayım. Mükemmel. 42 sene yani. Ama böyle. o kadar mutlu gözüküyordunuz ki oradan. Yani tekrar çıkın tekrar mutlu olun istiyor insan. Ya Çünkü ben, mutlu e, da ediyorsunuz. Yani e, o o çok enteresan bir şey. Bir insanın bütün ömrünü açık hedef olarak yaşaması ki bunu ancak delilerle çocuklar yapar. On binlerce insanın önüne kendini atıp ne zaman dövecekler, ne zaman yiyecekler belli değil. Evet doğru diyorsun. Ee, yani bu kadar açı gelin vurun bana denilen bir yerde e, Allah aşkına beni sevin diye bir alkış beklemesi yeteri kadar, bir, 42 yıl yeteri kadar bir delilik süreci. Bundan sonrasını e, gerçekten kendime ayırmak istiyorum çok stresli dışarıdan göründüğü gibi değil. Herhalde. Hayatımı, ben hayatımı... de bir ufak motto koyayım. Açık radyoda Sezen Aksu açık hedef olmaktan vazgeçtim diye. <gülüyor> <gülüyor> yani benim hayatımı çok güzelleştirdi. Çok mutlu etti. Birçok açıdan. Ee, ama bugünkü şeyimle düşünüyor olsaydım e, geri planda kalmayı tercih ederdim. Orada çok daha fazla mutluyum mutfakta. Şarkı yazarken, üretirken... ...Eee... Evet, ...Nazan Hatta'ymış. Ee, Nazan Öncel Hatta'ymış. Evet, ]ymuş. Nazan Öncel Hatta. Merhabalar Nazan Hanım. Alo. Merhaba, alo. alo. Açık. Nazo. Merhaba. Merhaba. Bakıyorum, bütün anarşistler orada toplanmış. Ben de dedim, bir hella diyeyim. Herkes <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ya. Merhaba. Niye ettin Nazo? <gülüyor> çok seviyorum sizi. Ay, Sezen'cim, canımsın benim. Eee... Hakkakendayimin dediği gibi bir devrimlik elinde e, hadiseydi mesela ki var olasın yani gül rahatıyla şarkılarımızı teslim ediyoruz canına her şeyine. Dolayısıyla senin önderliğinde oldu bu iş harika. Yok yok günah ki benim önderliğimde önderliğim de değil katkılarıyla. Ee, e, evet. Katkılarıyla diyelim. Yani şey yok e, yok yo, sen de öyle zannetmiş evet. olabilirsin Nazocum biraz öyle bir sunmak da bir hoş e, herhalde yani. E, Habercilik açısından bir cazibesi var diye düşünüyorum ama benim evet. e, katkım diyorum ya yani şeye bağlıyım. E, i̇htiyaç hasil olduğu noktada hizmet etmek üzere hazırda duruyorum. Evet. evet. Tamam da o ama çok kıymetli, çok değerli bir ses oldu. Şahane bir başkanımız senin, oldu. senin sayende hadiselere hakim ol, olabildim. Öyle diyeyim gördüm sosyal medyada. Desteğiniz dayanışmanı ah hemen dedik. Yani sen öyle vardır bir bilgi olduk. Yani Ay benim güzel arkadaşım iyi, iyi, iyi, umarım iyi el el ediyorsa, ya. Umarım hepimize iyi gelecektir. Sen öyle diyorsan öyle diyoruz Sevancığım. Ya e, Nazucum senin yani güvenine su, layık ol, olmak ol. dünyanın en değerli şeylerinden biri. Sağ ol, var ol. Görüşek. Ee, yani bu çok ayrı düştük bir görüşek. Aa öyle diyebiliriz. Ben biliyorsun işte bu Aksiyelle birlikte yola çıktığımız şarkıları tamamladım. Ancak o acıların içlerinden gelmeye çalışıyorum. Sen beni biliyorsun. Biliyorum. Ama bir an, ben çok yattım da. Çıkıp geleceğim. Hatça orada sana bir gönderme yapsın, teşekkür ettim. Bir şarkıda sen yoksan şarkılar var. Kaybolan yıllar var. Güllerin içinden var diye Ahmet Say içinde mahvur besteler diye. Öyle o anlamda da bir kere teşekkür ederim Nazo. Ben her zaman biliyorsun ilk dinler ilk dinleyip ararım olup bitenleri Yaşarımızı evet, evet, e, kaybettik. Üst üste bir alış tadıyla özel bir seans düzenleyeceğim. Ya, Seni dinleyip mendillerimi de mi? hazırlayacağım. <gülüyor> Ondan e, yok, daha ne gelecek daha ne geleceğim. Kapı tamam beraber dinleyelim arkadaşım. Yok, çıkınımı toplayacağım İngilizce de e, e, Varlığın bize her zaman ilaç gibi geldi Bizi şarkılarına eksik bırakmıyorsun Bin kere var ol teşekkür ediyorum Aynı şekilde ben şimdi yıllardan beri açık radyo dinleyicisi olarak Sabah günüme can katan bir radyo olarak e, Kendine teşekkür etmek istiyorum ee, Senin e, aracılığınla bir vesile olmuş oldum Bugün orada olmuş olmaz diye. Bana hadi Nazan elini artık kitsin telefona dedi. Biraz da çekinerek yaptım. <gülüyor> Çünkü benim 20 sene öncesinden bir tarihten e, açıkçası bir, bir özür borcum var. Bir türlü gidemediğim için programa. Aa, e, rica had, ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, Ömerciğim böyle yani. Açık radyo her ama. zaman açık kapıları Nazan Önce. Çok çok ee, teşekkür ederiz söyledikleriniz için. Demek, i̇lk fırsatta. Demek, iyi, ki i̇yi ki varsınız. İyi ki varsınız Nazan önce. önce. Siz de öyle. İyi ki varsınız. Anlamaz, Teşekkür ederim benimcim. Ağzından bana fiyiz zaten sen. Yo estağfurullah. <gülüyor> Sezenle sohbetiniz o kadar hoş ki e, araya girmek Aynı bile istemedim. Evet, Ciddi evet, söylüyorum. Evet, evet. Ama içimden de hep düşündüğüm keşke yine bir tane erkekler de yanar patlasalar yeni baştan diye. Ama e, hemen telefonlar da çalıyor e, biliyor musunuz Nazlı'nın? E, Nazlı'nın Trüby Al e, doğru söylüyorum dün Trüby tarbi Nazlı. Evet doğru söylüyorum. Orada ilk önce erkekler de yanara talip oldum. Orada evet. da kamuoyu baskısıyla işte o çok söylendi. <gülüyor> E, Peki, sen, sen başka sen bir şarkı seçtiğince evet. e, Nazo'nun gönlünden de gitme e, bu şehirden e, geçiyordu. <gülüyor> e, Nazo bunu benden istediğine göre vardır bir sebebi. Ben dedim bunu söyleyeyim. Şimdi onu söylüyorum evet. ben. Çok sen güzel. En şarkılardan birisi diye değerlendiriyor değerlendiriyorum o şarkıyı. Ben de e, bunun en kıymetlisi söylemelidir diye düşündüğüm için sana önerdim onu. Ama içimden başka bir şey yok. Yok yok yok yok. İçimizden bir yeri var. Bir yok. Ya, sen onu öyle hissettiğine göre tamamdır. Yaşasın tamam. <gülüyor> Yaşasın, yaşasın Güzel Nazım, güzel arkadaşım, kıymetli yaşasın arkadaşım Yaşasın Radyo Çok seviyorum sizi Kalbindesiniz ne zaman adınızın geçtiği her yerde Ruhum saygıyla ayağa kalkıyor Açık Radyo ve Sezen Aksu için seviyorum bunu Kocaman sarıldım. Bir sevgiyle öpüyorum hepinizi. Kolaylar canım, gelsin. Çok teşekkürler. Canım, nazanım Nazanım, de sen de ]ıyoruz. benim kıymetlimsin. Biliyorsun söylememe gerek bizden yok. En kısa bizden zamanda bizden görüşeceğiz canım inşallah. Adını, canım kardeşim. Böyle hani kardeş gibi derler ya bizi. Öyle öyle. Biz e, İzmir'in gülleri. <gülüyor> İzmir'in <gülüyor> gülleri. Biz <gülüyor> İzmir'in delileri diyeyim ben da. <gülüyor> <gülüyor> İzmir'in dilileri. Eğer zaten <gülüyor> o tür bir de ölecek miyim ben de zaten? Şimdi Ömer şöyle bir şey yaptım bir gün işte bir video çektim Sezen'e yolladım. Sezen dedim benim tribüt yapılıyor biliyorsun dedim. Ondan sonra eğer sen bu, bu tribütte de olmazsan dedim olmaz. Biliyorum sen delisin ama ben senden daha deliyim gelir basarım oraları dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra mahalle baskısı yaparım dedim. Ondan sonra da onun üzerine. Basarım araları sevgilim diye de bir şarkı yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ne zaman nasıl imposanca, izin e yaramaz. Ya. Nazan'a vesile olsun ben, ben, şarkı ve yi, yazmak yi, için. Anlamadım kendin kendine Sana vesile olsun şarkı yazmak için. Şurada Ay. kağıt kağıt ışırtısı duysan yazıyorsun Nazo. <gülüyor> Allah verikutunu arttırsın canım. O anlamda ney gibi şey yarıştırmam çok. ...çok çok çok çok yaşayasınız... bin yaşayasınız... Siz, ...siz de sesinizi duyduğumuza çok Yapıyorum sevindik... Hepinizin. ...çok sevindik, hoşçakalın... ...çok kolaylar gelsin... ...çok öperiz seni... ...sağolun, Çok sağ olun, teşekkürler... teşekkürler. ...hoşçakalın, var olun, var olun... ...evet, Nazan Öncel... E, ...emsalsiz Nazan Öncel... ...tıpkı sizin Aksu gibi... ...hayatta, ayakta ve dik kalabilmemiz için... E, el uzatır bize. Her şarkısı e, böyledir. E, onlarla güçlü hissederiz kendimizi. Onun desteğini de aldık. Evet. Şey, ben, yani, ben bunlara, bu ben bunlara destekli, şifa veren, şifa veren insanlar diyorum. Evet. Şarkılarıyla bilmedim. şifa veren insanlar. Ciddi söylüyorum. Nazan Önceli, Sezen Aksu. Ben öyle dua ederim. Biliyor Sevda musunuz? Sevda Bağcan. E, albüm çıkarken inşallah şifa olsun. Yarasını, bir yarasını iç olması bir sarsın bir merhem olsun. Oluyor. Çünkü yapılabilecek en önemli şey hayatta hı. yani hayat kolaylaştırmaya çalışmak. Ee, i̇nşallah öyle oluyorsa ne mutlu yani. Evet, evet, Hep oluyor. buna tabii, dua ederim siyanda. ama. Persiyonda. Peki. <gülüyor> toparlasak si mı Sezenciğim yoksa? Tabi ben e siz nasıl arzu edersiniz hı. ben buraya limitsiz geliyorum siz nasıl istiyorsanız. Hı -hı. Evet e peki e e bir şarkı daha. Ha. Başka bir şarkı gelmiş. Ama o da albümün en hit şarkısı. Peki. Belki de bir programa bırakırsınız. Başka evet. bir programa. Başka bir programa. Çocuğun en kıymetli şarkısı. Evet. evet. Şey evet. yapmayalım şimdi. Bugün yeterince demo, yeterince farklı şey evet. çaldık. Evet. Sen evet. yeterince sürpriz yaptın. Yaptı. Daha ee... ben... bir Söyleseydin sen bana ne demolar getiririm. Bir <gülüyor> Nisan sürprizleri epey oldu yani. Evet harikaydı. Bence bir şarkı daha... Dinleyelim. Bir şarkı daha çalalım. Ben diyorum ki son albümde Sezen Aksu'nun bütün o kıvrak zekasını yeni baştan yeni baştan yeni baştan yansıtan manifestoyla mı evet, e, bence, kapatsak? Bence evet, valla evet. nasıl isterseniz... Üstelik Adı da Manifesto. kendisi de Manifesto, manifesto gibi bir şeydi. Mani Festo severiz. Çok fazla subliminal e, mesaj içerdiği yolunda iddialar oldu. Göze alıyorsanız çalın. E, beste no, şehrazat değil mi? çalmayalım. <gülüyor> beste şehrazat. Beste şehrazat. İngilizce evet. olarak yazılmış bir şarkı İngilizce, normalde. İngilizcesinde bir okuyor ki şehrazat. Öyle böyle bir şey yani o e, caz e, ve evet, vatan evet, müziğine diyeyim. çok hakim. Gritla tekniği. Evet. Yani olan benim söylediğimden on kat güzel. Estağfurullah. Ya yani o yok gerçekten bir çalsam bir evi... inanırım sevinçtefsin kızı ya. ya evet, öyle. işte ona öyle... da bir günaydın dedim ben de o yüzden sevgili. Ya, ya biz canla. birbirimize ahiretlik diye e, hitap ediyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, her akşam face e, şeylerimizi, timeline'larımızı karşılıklı koyuyoruz. Y yarım saat kavga edip yarım saat sevişiyoruz. <gülüyor> birbirimize o dünyanın en matrak ilişkisi var aramızda. İnşallah Hı -hı. bir gün denk gelirsin daim. <gülüyor> sözler senin Ama dostluk ilişkisi işte bu benzersiz bir şey zaten peşinde olduğumuz şey bu. Evet, yani evet. Şeyler arasındaki nesneler ve meta arasındaki şey ilişki metallerden şeylerden çok daha önemli. Bizim dostluğumuzun temeli özet olarak mülkiyetsizliğe. Ba. Evet. yaslanıyor. Her manada yani maddi manevi ummanlardan hayatla ilgili işte şeylere, maddi şeylere kadar. Ve kolektivizme. Tamamen. Hı -hı. Yani biz kendi aramızda böyle bir tür sınırsız toplum soyutlamasını <gülüyor> işte müşterekler üzerine. Yani müşterekler üzerine. Bizim de radyonun kendisi bir müşterek ve bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu Doğru. birlikte ben yetiş bir şey oldu. Ben yani. hemen müşterek lerimizi telefona bir kere daha davet ediyoruz. Lütfen müsaadenizle 0212 343 41 41. Ortak müştereklerde birleştiğimiz bütün açık radyo izleyenleri Ee, ellerinizi uzatmanızı bekliyoruz. Bizim elimizde size uzanmış durumda. Seneye gene görüşeceğiz büyük ihtimalle. Çok sevgiler. Çok teşekkür ederim. Evet manifestoyla kapatacağız. Biraz pop, biraz Sezen adlı son albümünün en güzel şarkılarından biri. Ee, ve kapatmadan evvel çok teşekkürler. Sezenciğim. Çok sevilerek Çok mutlu, mutlu olarak e, geldiğim bir yer yani e, biliyorsunuz zaten ama hani altını bir çizeyim seneye de inşallah bir aksilik olmazsa buradayım. İnşallah. E, yani beni çağırmamayı cebi <gülüyor> aklınızdan bile geçirmeyin. Cebime taş doldurur. Gelir camlarınızı taşlarım. <gülüyor> Ee, ne demek? Hiç aklımıza <gülüyor> dahi gelmez. Siz yeter ki isteyin. Bu Kork gençlerden korkulur ya. <gülüyor> <gülüyor> Genç kafalardan Bak. dersek doğru oluyor biliyor musunuz? Genç kafalardan. Genç. Evet öyle bir şey var. Genç kafalardan dediğimizde doğru oluyor. <gülüyor> Yerini evet. buluyor gerçekten. Evet. Ee, programı siz kapatın abi lütfen. Valla tekrar sadece telefon numarasını tekrarlayarak Naim Dilmener ve Sezen Aksu. Aksu. Çok teşekkür ederiz. Yani mükemmeldi telefonlar da durmak bilmedi. Amacımız da bu müşterekler evet. üzerinde ee, son gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Biz buradayız yani. Gideceğiz Çok... ya biz de buradayız. Evet, buradayız. Evet, <gülüyor> radyomuz her daim açık kalsın. Her daim. Her daim. Çok teşekkür ederiz. Bir daha söylüyorum telefon numarasını. Evet, hep beraber söyleyelim. Haydi. 0 212 343 41 41. 41. <gülüyor>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 Dinleyici Destek Projesi özel yayını 15. Radyo Şenliği